Yuhanna 4. Bölüm Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil öğrencileri vaftiz ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samiriye'li bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona ''Bana su ver içeyim.'' dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriye'li kadın sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım, dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur. İsa kadına şu yanıtı verdi. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi. Kadın, Efendim, dedi. Su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün? İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içen de sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Kadın, Efendim, dedi, bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. İsa, git kocanı çağır ve buraya gel, dedi, kadın, kocam yok, diye yanıtladı. İsa, kocam yok demekle doğruyu söyledin, dedi, beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin. Kadın. Efendim, anlıyorum sen bir peygambersin. Dedi. Atalarımız bu dağda tapındılar. Ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz. İsa ona şöyle dedi. Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz. Biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Kadın İsa'ya Mesih denilen mesedilmiş olanın geleceğini biliyorum. Dedi O gelince bize her şeyi bildirecek İsa Seninle konuşan ben O'yum Dedi Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler Onun bir kadınla Konuşmasına şaştılar Bununla birlikte hiçbiri Ne istiyorsun ya da O kadınla neden konuşuyorsun Demedi Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti Ve halka şöyle dedi Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur? Hatta kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Bu arada öğrencileri ona, "Rabbi, yemek ye." diye rica ediyorlardı. Ama İsa, "Benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var." dedi. Öğrenciler birbirlerine, "Acaba bir ona yiyecek mi getirdi?" diye sordular. İsa. ''Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır.'' ''Dedi.'' ''Sizler, ekinleri biçmeye daha dört ay var demiyor musunuz?'' ''İşte size söylüyorum. Başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar. Biri eker, Başkası biçer sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler. Sizse onların emeğinden yararlandınız. O kentten birçok Samiriyeli, yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada iki gün kaldı. O'nun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Bunlar kadına, ''Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil.'' diyorlardı. ''Kendimiz işittik. O'nun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.'' Bu iki günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti. İsa'nın kendisi, bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celileliler onu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda onun yerüşelimde yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine suyu şaraba çevirdiği Celile'nin kana köyüne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefarnahum'da hastaydı. Adam, İsa'nın Yahudi'ye'den geliliğe geldiğini işitince yanına gitti. Evine gelip ölmek üzere olan oğlunu iyileştirmesi için ona yalvardı. İsa adama, ''Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz.'' dedi. Saray memuru İsa'ya, ''Efendim, çocuğum ölmeden yetiş.'' dedi. İsa, ''Git, oğlun yaşayacak.'' dedi. Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. Dün öğleüstü üstü saat birde ateşi düştü. Dediler. Baba bunun İsa'nın oğlun yaşayacak dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. İsa bu ikinci belirtiyi de Yahudiye'den Celile'ye döndükten sonra gerçekleştirdi.